Şuraya bak, ben buraları daha önce hiç görmemiştim. Uçsuz bucaksız, kaybolmak işten değil. Bence de, yaşadığımız yer buradan daha güvenliydi. Ama yine de görmekte fayda var. Belki kendimiz için daha uygun yerler bulabiliriz. Ama ben yaşadığımız yeri seviyorum. Evet ama bazen yaşadığımız yeri terk etmemiz gerekebilir. Bakın mesela şurası, ne kadar güzel değil mi? Evet, gerçekten güzelmiş. Bak gördünüz mü başımıza gelenleri? Ne yapacağız şimdi? Başımız büyük derde. Köpek balından kaçmamız çok zor. Tamam tamam sakin ol ses çıkarma. Dur. Kimse kılınlamasın. Tam tepimizde. Şşşt! Oh! Bir daha evimden uzaklaşmayacağım. Ben size söylemiştim evimizden uzaklaşmayalım. Buralar tehlikelidir diye. Hem evimizde daha rahattık. Yosunların arasında ne güzel oynuyorduk. Hep sizin aklını soydum. Hep siz gidelim dediniz. Zaten gezdiğimiz yerlerde de hiçbir şey yok ki. İşte bakın alın işte ne kadar kıymetsiz şeyler. Tamam yeter artık. İşte geldik. İnsanın kendi evi gibisi yok değil mi? <gülüyor> Hey! Şuraya bakın! İnsanlar denize ağ atıyor. İnsanlar mı? Hani? Bizi avlamadan hemen uzaklaşalım buradan. İyi e ama nereye gideceğiz? Biz buradan doğduk büyüdük. Başka bir yere alışamam ki ben. İyi e de bunu düşünmek için zamanımız yok. Etrafımız ağla çevrilmeden hemen çıkalım buradan. İyi e ama buradan başka bir yere gitmek daha tehlikeli olmaz mı? Ben gidebileceğimiz yerler biliyorum. Bence bir şey olmaz. Balıkçılar ağlarını atarlar ve giderler. Ben kılıyorum. Ben, ben kararsızım. Ben gidiyorum. Oturup beklemekten daha iyidir. Ben yine de kararsızım. Ne yapsam acaba? Karar verirsen beni takip et. Ama biraz çabuk ol. A üstüne kapanmadan kurtul. ...beni yerler, gitsem mi, gitmesem mi? Başına nefes tüketme, bence bir şey olmaz. Bak, öyle olsun. diğer balıklar da buradan giderdi değil mi? Bir sürü balık var. ...bir fikirdi. Ölü taklidi yapmam... ...çok iyi bir fikirdi. Bekle beni! Beni bekle! Şükürler olsun son anda kurtuldum. Ölü taklidi yaparak... ...balıkçıların elinden son anda kurtuldum. Bu dünya küçük bir göl... ...bizler de onun içindeki balıklar gibiyiz. Tehlike gelmeden önce tedbir almadığımız zaman şeytan ve tembellik denen avcılar bizi kolaylıkla avlayabilir. çok güzelim, çok güzel kanatlarım var, güzel bir tavus kuşuyum, çok güzel tüylerim var, harika bir tavus kuşuyum ben, çok güzelim, herkes beni çok beğenir, ben çok güzelim, bu kuyruk içinde var, Hiç kimse de, ah çok güzelim, çok. Aaa ne kadar güzel kanatlarım var tavus kuşu kardeş. Ne kadar güzel bunlar. Ne güzel kuyruk bu. Evet. Gerçekten çok güzel. Elle boyanmış gibi. Ama benim ya Sadece tavus kuşunum var. Kıskançlıktan çat diye çatlayacağım şimdi. Benden daha güzel bir tavus kuşu yok. En güzel benim. Ben çok güzelim.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 Korkma ben dostum. Sakin ol tamam mı? Ne güzel kuyruğun var senin. Ee, bak e, şimdi beni iyi izle. Yavaşça okumu alıyorum. Evet. Daha önce bunu görmüş müydün? Güzel bak. Buna ok derler. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Ve buraya koyduktan sonra... ...güzelce giriyoruz. Sakın korkma tamam mı? Ne oldu? Korktun mu? Kuyruğunu kapattın. Olsun. Olsun. Böylesi daha iyi. Tüylerine zarar gelmesini istemeyiz değil mi? Güzel. Evet. Şimdi... Dur. Dur. Kaçma. Şaka yaptım. Kaçma. Dur. Sakin ol. Şaka yaptım. Sana zarar vermeyeceğim. Kaçma. Kaçma, dur! Kaçma, neredesin? Dur, ne yapıyorsun sen? Bunca güzelliği koparıp yere atma, bak sonra pişman olursun. Çekilin başımda. Görmiyor musunuz bu kanatlar yüzünden başıma gelmedik kalmadık. İnsanlar tüylerim için beni öldürmek istiyor. Güzel dediğiniz tüyler başıma bela oldu. Zavallı tavus kuşu. Pek de dertliymiş. İşte böyle. Her insanın kendine has güzellikleri veya yetenekleri vardır. Sahip olduğunuz şeylerle kendinizi üstün görmeyin. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki her insan değerlidir. Kaçlıktan bayılacağım Yiyecek bir şeyler bulmalıyım Her yerde Karla örtülü bir şey görünmüyor ki Oo, şuraya bak, başka bir dünyaya geldim sanki. Burada yiyecek bulmak kolay olur, yaşasın. Hmm, şurada bir insan var. Tek başına bu soğukta ne yapıyor acaba? Gideyim şunun yanına da, bir şansımı deneyeyim bakayım. Hey! buday, budaya bayılırım. Sahibi de bu adam olmalı. <gülüyor> hmm. Gidip bir bakayım. Konuşursam o budayı bana verebilir. Şöyle bir yaklaşayım. İyi bir insansa halimi anlar. Hmm. Hiç kımıldamadan duruyor. Soğuktan donmuş mu ne? Yoksa bir derdi mi var? Belki de bir tuzak kurdu onu bekliyor. Dikkatli olmalıyım. Dönüp bakmadı bile. Ne garip bir adam. Bu arkasındaki kafes de ne öyle? Hmm, çok tuhaf bir adam. Ama karnım da çok acıktı. Bu buğdayları öylece bırakıp gidemem ki. Şöyle biraz uzağında olsa alıp kaçacağım ama... ...adam çok yakın oturuyor. Ne yapsam acaba? Ama karnım da çok aç. Neyse. Gidip bir yanına yaklaşayım biraz. Bakalım ne yapacak. Merhaba. sar mı ne? Allah Allah Sen sen ne yapıyorsun burada Dünyadan elini eteğini çekmiş bir zahidim ben Hiç kimsenin işine karışmıyor Burada kendi kendime yaşıyorum Aa, Ne kadar güzel Ama canın sıkılmıyor mu hiç Yok Hiç canım sıkılmıyor Gelip geçenle zaman zaman konuşuyorum e ee, benimle de konuş. Olur. Konuşalım. Biraz daha yakına gel. Olur. Ee, ne kadar güzel bu buğdaylar bunlar. Birkaç tane yiyebilir miyim acaba? İyi de onlar bana bir yetimin emaneti. Ama ama benim karnım çok aç. Bilmem ki onlar bana emanet ama ama benim de kardım çok aç. Ne olur? Ne olur bir kaç tane yiyim işte. Dedim ya, onlar bana bir yetimin emaneti. Ama karnın çok acıysa gel ya bakalım. Odaları <gülüyor> bak, taze taze. <gülüyor> ah. ay, ay ay ay ay ne yaptın? Ne yaptın? <gülüyor> Görünüşe ve söylenen her size inanırsan işte sonun böyle olur. Şimdi anladın mı? Geçen haftaya kadar aslan korkusundan rahatça dolaşamıyordum. Aslan geldiği zaman herkes diğerlere saklanıyordu. Ben çok aldırmıyordum ama yine de sağıma soluma dikkat ediyordum hani. Aslında ben ondan daha akıllı ve hızlıyım. Pençeleri ve dişleri olmasa bana hiçbir şey yapamaz. Neyse. Ormandaki diğer hayvanlar benim kadar hızlı olmadıkları için her gün bir hayvan aslanın sofrasına düşüyordu. Bu duruma bir son vermek için hayvanlar bir araya geldi. Kameraya çıktın mı şimdi? Geçen sefer kaset koymayı unutmuştun Zevra kardeş. Hayvanların temsilcileri aslanın pek uğramadığı bir yerde bir araya geldiler. Ormandaki son eşek olarak toplantıya ben de katıldım. Bu böyle olmayacak. Aslan korkusuyla hayatımız zehir oluyor. Buna bir çare bulmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Kimsenin ona gücü yetmez ki arkadaşlar. Doğru söylüyorsun ama her gün ölüm korkusuyla yaşamaktan bıktım ben. Bir fikrim var da söyle tilki kardeş. Ee, ben diyorum ki her gün ölüm korkusuyla yaşamaktansa birimiz gidip gönüllü olarak yem olsun. Ne? A bu mu fikrin? İyi o zaman. Aslana ilk olarak sen yem ol. Hayır hayır canım öyle değil. E, aramızda kura çekeceğiz. İyi ama bunun daha iyi bir yolu yok mu? Yani düşman korkusundan kurtulmak için sırayla yem olmak çözüm değil ki. Daha iyi bir fikrim varsa, söyle tavşan kardeş. Evet, e, öyle ya da böyle aslana yem olmaktan kurtulamayacağız. En azından öleceğimiz güne kadar huzurla yaşarız. Derken aslanın huzuruna çıkmaya karar verdik. İçimizdeki en cesur dört kişi aslanın yanına gitti. Tabii bir tanesi de bendim. Kralım saygılar sunuyorum. Önünüzde hürmetle eğiliyorum sevgili kralım. Sizin güçlü pençeleriniz bu ormanda adaleti sağlayan en önemli unsur. Biz aramızda konuştuk anlaştık kralım. Eğer siz de kabul ederseniz acıktığınız zaman içimizden biri gönüllü olarak size gelecek efendim. Böylece siz hiç yorulmadan yemeğiniz ayağınıza kadar gelmiş olacak ve siz de efendim afiyetle yiyeceksiniz. <gülüyor> Güzel fikir. Tamam efendim. Siz acıktığınız zaman bize haber edin. Biz o gün sana kimdeyse göndeririz. Ne soft fikir ama. Aferin size. Yarın öğle yemhim hazır olsun. Sakın gecikmesin. Sonra bir pençeyle hepinizin canını alırım. Oradan ayrıldıktan sonra bütün hayvanlar toplandı ve çekiliş yaptık. Kimeme çıktı bana değil tabii. Bu iş en çok tavşan karşı çıkmıştı ama. Ne yazık ilk kura ona çıktı. Çok üzüldü. Ben de üzüldüm. Bana çıksaydı daha çok üzülürdüm. Tavşan bütün gece ne yapacağını düşündü. Çok çaresizdi. Diğer hayvanlara karşı çıkıp aslana gitmese zorla teslim ederlerdi. Bu durumdan kurtulmak için bir şeyler yapmalıydı. "Ya, seni mi gönderdiler?" "Evet efendim. Ama az kalsın gelemeyecektim." Nefes nefese kaldım. Nedenmiş o? Efendim, yolda gelirken başka bir aslana rastladım. Beni yakalamak istedi. Canımı zor kurtardım. Ne? Bu bölgede benden başka bir aslan mı evet, var? Efendim. Bana onun yerini göster. Çabuk. E, tabii kralım. Siz güçlüsünüz. Beni takip edin. İşte efendim. <Gülüyor> Zorluklar karşısında hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın ve kendinizi küçümsemeyin. İnsan aklı ve zekasıyla kendisinden güçlü görünen kimseleri alt edebilir. Yinecik bir kuşum. Etim dişinin kovuğunu doldurmaz. Eğer serbest bırakırsan işine yarayacak üç öğüt veririm. <gülüyor> ne yapayım ben senin öğüdünü? Kuş beyinli. Sende akıl mı var? <gülüyor> Öyle söyleme. Gün gelir istifade edersin. Hadi oradan. Kuş beyinli. Sen benden akıllı mısın ki öğüt vereceksin? Beni küçümseme. Bilmediğin şeyler olabilir ama. <gülüyor> Peki, seni serbest bırakıyorum. Ama önce şu bahsettiğin öğütleri söyle. Merak ettim doğrusu, neymiş? Peki, dinle o zaman. Olmayacak bir söz duyarsan asla inanma. Hmm. Olmayacak bir söz duyarsan asla inanma. Ben zaten bunu biliyordum. <gülüyor> Peki ikinci öğüdün neymiş söyle. Beni serbest bırak öyle söyleyeyim. Ne? Yani böylelikle elimden kurtulacağını sanıyorsun öyle mi? Sen de o zaman ikinci öğüdümü öğrenemezsin. <gülüyor> Zaafımdan yakaladı beni. Doğrusu bu ikinci öğütü çok merak ettim. Ee, hadi bakalım. Al serbest bıraktım seni özgürsün. Ee, ama uzaklaşma bak ha. Şöylerdeki dalın üstüne kon oradan söyle. Ben de duyayım seni. Tamam mı? Bak dinle. Geçip gitmiş şeyler için asla üzülme. Olan olmuş biten bitmiştir çünkü. Bak. Benim karnımda on dirhem ağırlığında bir inci vardı. Çok kıymetli bir inciydi bu. Ne yazık ki bu kıymetli inciyi elinden kaçırdın. Ne? Olamaz. Kuş beyinle beni kaldırdın. Seni elime bir geçirirsem çiğ çiğ yiyeceğim. Gel buraya. Ne oldu? Niçin dövünüp duruyorsun? Ben sana olmayacak bir söze asla inanma demedim mi? Sen karnımda bir inci olduğunu duyunca hemen birinci öğüdü unuttun. Kendisi üç dirhem gelmeyen kuşun karnında on dirhem inci olur mu hiç? Ne? Yani sen şimdi şaka mı yaptın bana? Üstelik ikinci öğüdümü de unutmuşa benziyorsun. Hani elinden kaçırdığın şeyler için üzülmeyecektin? Eee... E ee şey e, e, peki ey koş e, peki bu üçüncü öğüdün neydi e, söylesene onu neydi üçüncü öğüdün hadi söyle bana hey nereye gidiyorsun söylemeden gitme ey koş buraya gel. Be hey sersem avcı sen verdiğim iki öğüdü tuttun mu ki üçüncüsünü istiyorsun? Hadi git buradan. Ho! Ho! Git dedim. Benimle dolaşmak zorunda değilsin. Senin yerin orman. Sen ayısın. Anlıyor musun? Sana diyorum sana. Beni anlıyor musun? Git buradan. Hadi. Özgürsün. Yahu bu hayvanların dostluğuna güven olmaz. Gün gelir başına iş açar. Bence sen bu hayvanı kov gitsin. Kov gitsin. Ne yapayım? Beni çok seviyor. Git dedim ama dinletemedim. Adı üstünde ayı. Laf dinlemez ki. Onu sen kovacaksın. Gidip ormana bırak gel. Hadi bakalım. Hayvanı ait olduğu yere bırak. Başına iş açma. Allah Allah! Ne laf anlamaz adamsın. Ayı laf dinler mi? Dinlemez tabi. Sen onu ormana bırak gel. Neyse amca. Bakarız. Yahu ayının dostluğundan insana hayır mı gelir? Götür ormana bırak gel. Hadi götür götür. Hadi durma. Ayının beni sevmesini çekemiyorsun tabi. Ahmak arkadaşı olanın başı dertten kurtulmaz. Size nasihat edenin nasihatine kulak verin. Belki farkında olmadığınız bir yanlışınızı düzeltirsiniz. Aleyküm selam. Hayırlı yollar olsun köylü kardeş. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Çok şükür. Nereden nereye? E, Valla köyümden geliyorum. Değermene gidiyorum. Budaya götürüyorum un yaptıracağım. İşte hazırlık kışa. Malum önümüz kış. Canım sen de bir garip adamsın. Hayırdır sen nereden nereye? Ben bir seyyahtım düşünürüm. Yani filozof derler. He, sen düşünmekten başka bir şey yapmam mı? Yaparım tabii. Hayatın anlamını ararım. Oh ne o dediklerinden bir şey anlamadım ama neyse. Köylü kardeş. Devenin yükü ağır galiba. Çuvallarda ne var? Ne ne. ne. Çuvalın birinde buğday var. Diğerine de kum doldurdum. Anlamadım. Kum mu? İyi de ne yapacaksın kumu? Canım sen bilginim diyorsun ama pek anlamıyorsun herhalde bu işlerden. E, çuvalın biri boş olsaydı devenin dengesi bozulurdu. Lambur lumbur, lambur lambur lambur yürürdü ya. İyi de bunun daha kısa daha kolay bir yolu var. Dengeyi sağlamak istiyorsan buğdayın yarısını bir çuvala diğer yarısını öbür çuvala doldururdun. Zavallı devenin de yükü azalmış olurdu. Ama ne? Ben bunu hiç düşünemedim. Sen büyük adamsın. Padişah ya da vezir neyin olmalı? Bu kadar akıl ancak onlar da bulunur. Hayır, ben sade bir vatandaşım. Basit bir insanım. Ne padişahım ne vezirim. Dedim ya bir seyyahım. Hayatın anlamını arıyorum. E mi? Böyle böyle çok akıllı olduğuna göre senin servetin falan da çoktur. Çok paran vardır senin. E develerin, koyunların, evlerin, sarayların, konakların filan ha? Ne keser? Dedim ya. Bütün mal varlığım şu elimdeki asa ve üzerimdeki şu basit elbise. Ne? Öyle mi? Ya, o zaman bana müsaade, ben yoruma devam edeyim. Sende akıl olaydı sana faydası olurdu. Torbamın birinde kum, diğerinde buğdayın olması, senin sana fayda sağlamayan bilginden daha iyidir. Hadi bana eyvallah, hadi yürü, ye, ye, yürü, yürü, demem, yürü, akıllı olaydı parası olurdu. Boş boş hayatın anlamını arıyormuş. Nerede hayatın anlamı? Para yok, pul yok hayatta. Gördüm. Bu ot benim Ben dün görmüştüm ama Yarın yerim diye bırakmıştım bu otu Hemen de atlıyorsun Sana şöyle bir vurursam Nereden geldiğini şaşırırsın Üçümüz de bu otu aynı anda gördük Öyleyse üçümüz de yiyeceğiz Bu ot benim nasibim koç kardeş Bunlar boş boş konuşuyorlar Dolayısıyla ortada bir tutam ot var. Ama çok oluyorsun öküz kardeş. Şöyle gerilir gerilir gerilir karnına bir toz vurursam görürsün günü o zaman. Ben de sana şöyle bir sürçersem sen de görürsün ama o zaman ne olur dünya? Şunların haline bak. Bir tutam ot için birbirlerine girdiler. Bu ot çok az. Aramızda paylaşırsak kimsenin karnı doymaz. Enisi içimizde en yaşlı olan yesin. En yaşlımız benim galiba. Dünyaya gelişim Hazreti İsmail'in koçuyla başlar. O vakitten beri varım. Ben daha yaşlıyım. Hazreti Adem'in öküzle çift sürdüğü günden beri varım. Oğlum oh, ne yapıyorsun deme, ama ama deme kardeş. Otumuzu sen kendi başına yedin. Zaten böyle bir boy ve koca bir gövdenin yaşını sormak bile hata. Lüzumsuz iddialarla kaybedecek vaktim yok. Yürü, gidelim Ö öküz kardeş. Devenin yanında durmak artık yanlış olur. Başka bir ot görür onu da yer. boş musun? Buyurun efendim boşum. Eee ben karşıya geçecektim. Tabi güçlü kollarımla sizi karşıya geçirebilirim. Hiç merak etmeyin. Kuş tüyü yatakta gibi gideceksiniz. ha, <gülüyor> göreceğiz bakalım. Merak etmeyin. Kayığım yenidir. Hiç deliği yoktur. Su almaz. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Hemen geçelim karşıya, Buyurun lütfen beklemeyin. Hadi bakalım, göreceğiz. Benim gibi bir bilgini karşıdan karşıya geçirmek herkese nasip olmaz, ona göre. Haa, demek bilginsiniz ne güzel. Ee, evet, ben bir bilginim. Hem de çok büyük bir bilim adamıyım. Ben alimim. Öyle mi efendim, ne güzel. Geçen gün padişahın sarayında sohbet ettim. Padişahımız beni yanına çağırdı. Etrafında bir sürü vezir, ulema vardı ve hepsi beni dinledi. Aa öyle mi? Ne güzel. Tabii güzel. Ben konuştuğum zaman herkes susar, hayranlıkla beni dinler. Benim bilgim çok büyüktür. Aa ne güzel. Tabii güzel. Mesela ben Farisi'yi bilirim, Arabi'yi bilirim, Türkiye'yi bilirim, hatta kuş dili bile bilirim. Ben sadece Türkçe bilirim efendim. Aa sahih kayıkçı. Buyurun efendim. Ee, sana bir şey soracağım. Buyurun sorun. Bilebileceğim bir şeyse cevap veririm. Söyle bakalım sen hiç gramer okudun mu? O, o ne? Gramer, gramer yani dil bilimi. Ee, efendim ben çocukluğumdan beri çalışırım. Babam küçük yaşta öldüğü için bizi öksüz bıraktı. ...bu yüzden o dediğinizi bilemiyorum. Peki sen... ...Farisi bilir misin? Neresi? Farisi, Farisi. E, efendim... ...ben sadece Fındık faresi bilirim... ...ama e, farisi bilemem. <gülüyor> ...zavallı Eçel'in birisin demek ki. E, e, reçeli de severim hani. Reçel <gülüyor> değil be adam. Eçel, Eçel. Yani bilgisiz. E... Maalesef. Sen Farsça da bilmiyorsun yani. E, efendim, Türkçeyi zor konuşuyoruz. Farsça nemize gerek. He? Sen çok cahil kalmışsın kayıkçı. İnsan okumaz mı hiç? E, okumaya imkanım olmadı efendim. Ne işe yararsın be adam? Ben kayıkçıyım efendim. Kayıkçı. E, Hiçbir şey bilmezsen kayıkçı olursun işte. E, Kayıkçı! Sahip olsun kayığına! İçim bulandı be! Efendim! Üzkar bu mevkilerde biraz sert eser! Sanırım fırtına geliyor gibi! E, e, e. Şey efendim! Ben size bir soru sorabilir miyim? Sor! Şey! Siz yüzme bilir misiniz? E, e, şey! Ben her şeyi bilirim ama yüzmeyi bilmem. Ben bilim adamıyım. Bilmediğim şey yoktur. Ama yüzme konusunda bilgim de yani yok. Yani efendim yüzme bilir misiniz bilmez misiniz? E, yüzmeyi bilmiyorum. Vah vah vah vah. Öyleyse ömrünüzün hepsi boşa gidecek. Keşke kremer bildiğiniz kadar biraz da yüzme öğrenseydiniz de... Canınızı kurtarsaydınız Daha iyi olmaz mıydı Sayın Bilge efendim ah, Haklısın galiba oh. Atalarımız ne güzel söylemiş Büyük lokmayı Büyük söz söyleme Allah kendini beğenen kibirli insanları sevmez Hiç kimseyi yaptığı işten Bilgisinden Konumundan dolayı ayıplamayın. Bir fare ile bir kurbağa arkadaş olurlar. Birbirlerini öyle çok severler ki Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Dostluğu daha ileri götürmek isteyen fare kurbağaya bir teklifte bulunur. Kurbağa kardeş. Gece olunca seni çok özlüyorum. Sen suyun dibine dalıyorsun ve benden ayrılıyorsun. Haberleşmemiz mümkün olmuyor. Seni öyle çok öyle çok seviyorum ki ve senin arkadaşlarından öyle memnunum ki bir an bile ayrı olmak istemiyorum. Aklıma bir fikir geldi. Gel ayaklarımıza bir ip bağlayalım ve birbirimizi görmek istediğimiz zaman bu ipi çekiştiriverelim. Sen suyun içindeyken suyun dışına çıkarsın ben de kıyıya gelirim sohbet eder konuşuruz. Akılsız kurbağa. Farenin bu teklifine razı oldu. Kısa bir süre geçtikten sonra aradan, sazlığın kıyısında av arayan bir çaylak, fareyi gördü, hızla üzerine atıldı, yakaladı. Kendi cinsiyle arkadaş olmayanın sonu budur işte.